أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلام على رسولنا Müslüman Kadının Şahsiyeti kitabından dersimizi anlatmaya devam ediyoruz ablalar. Hala Müslüman Kadının Rabbine Karşı Görevleri bölümündeyiz. Bugün müellif yeni bir başlık attı. Dedi ki Müslüman Kadın Beytullah'ı hacca gider. Yani Müslüman kadının Rabbine karşı sorumluluklarından bir tanesi 47. sayfada Müslüman kadın Beytullah'ı hacca gider. Biliyorsunuz haç, İslam'ın üzerine bina edilmiş olduğu beş rükünden, beş esastan bir tanesidir. Ve Allah'ın insanlar üzerindeki haklarından bir tanesi de imkan bulan insanların ömürlerinde bir defa da olsa Allah için haç yapmalarıdır. Nisa suresinde Allah Teala buyuruyor ki: "Velillahi ale'n nasi hacce'l beyti men istata'a ileyhi sabile." Güç yetirenlerin üzerine Allah'ın bir hakkı olarak beyti yani Allah'ın evini hac etmeleri gereklidir buyuruyor Allah Teala. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki Buhari ile Müslümün rivayet ettiği İbn Ömer'in hadisinde radiyallahu an bu niel islamu ala hamsin. İslam 5 şey üzere Bina edilmiştir. Bunlardan beşincisi ise Haccu'l-beyti men istata'a ileyhi sebiyle. Güç yetiren Oraya yol bulan insanların oraya haç yapmasıdır. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken ifade şudur وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ Allah'ın insanlar üzerindeki hakkı onların haç yapmalarıdır buyuruyor. Kadın da insan lafzının içerisine dahil olduğu için Buradan anlıyoruz ki hac için gerekli olan şartları toplamış olan bulunduran kadının da bir erkek gibi hac yapması onun üzerine onun üzerine bir farizadır. Peki soru şu. Ne olduğu zaman ayette ve hadiste zikredilen hacca yol bulunmuş olur. İmam Tirmizi ile İbn Mace'nin rivayet ettiği bir hadiste bu soruyu sahabe peygamberimize soruyor. Diyorlar ki sebil nedir ey Allah'ın Resulü? Hacca yol bulmaktan kasıt nedir? Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, ve وَالرَّاحِلَ Kişinin haç yapacak kadar azık ve onu oraya taşıyacak bir binek bulmasıdır diyor. Yani bir adam onu hac'a ulaştıracak bineği bulmuşsa ve yol boyunca orada kaldığı süre zarfında yiyecek içecek kadar azık bulmuşsa onun haç yapması onun üzerine farzdır. Tabi bu iki şartın yanında Peygamberimizin söylediği iki şart daha eklemek lazım. Bunlardan bir tanesi beden sıhhatidir. Yani haç yapacak kadar kişinin kendisinde kuvvet bulması lazım. Bu sadece hacın değil. Allah'ın müminlere farz kılmış olduğu bütün e, ibadetlerde, bütün e, tekliflerde kuvvet şarttır. فَاتَّقُوا <gülüyor> اللّٰهَ Gücünüzün yettiği kadar Allah'tan korkun buyuruyor Allah Azze ve Celle. Dördüncü şart ise yolun emniyetidir. Yani sen bedenin sağlam olabilir, azığın ve bineğin de olabilir. Fakat eğer yolda emniyet yoksa senin malın veya canını tehlikeye atacak devlet terörü işte eşkıya terörü gibi bir sıkıntı var ise böyle bir zaman sen haç yapmayabilirsin. Çünkü bu da haç için gerekli olan şartlardandır. Şimdi Müslüman kadın e, bu şartları bulundurduğunda ve haç yaptığında haç Müslüman kadına ne katar? Yani tamam şunu biliyoruz Allah'ın her emrini yerine getiren insan hem dünyalık hem de ukrevi olarak hayatına birçok güzellik katar. Hiçbir şey olmasa bile kişi Allah'a verdiği sözü tutmuş olur. Yani Rabbine boyun eğmiş olur. Fakat bunun dışında yani umumen bir ibadeti yaptığında Müslüman bir kadın aldığı hayırların yanında haç ibadetinin özel olarak Müslüman bir kadına kattığı anlam, katmış olduğu değer nedir? Birincisi, Müslüman bir kadın haç yapmış olduğu zaman Allah'a firar edin emrini hayatında pratik olarak yerine getirmiş olur. Allah'a firar etmek nedir? Allah'a kaçmak nedir? Bütün rahatı, bütün konforu, bütün alışkanlıkları terk edip sadece ve sadece Allah'a yönelmek nedir? Hac, tabiri caizse Allah'a firar etmenin pratik bir halidir. Düşünün, evinizi terk ediyorsunuz belli bir süreliğine. Vatanınızı terk ediyorsunuz. Sevdiklerinizi terk ediyorsunuz. Oraya geldiniz diyelim, ihrama girdiniz. Bütün alışkanlıklarınızı terk ediyorsunuz. Temizlik alışkanlıklarınızdan, süs alışkanlıklarınızdan, eş alışkanlıklarınızdan tamamen uzak duruyorsunuz. Yani başından sonuna kadar Allah'a kulluk yapmanıza engel olan, sizi Allah'tan alıkoyan, size Allah'ı unutturan ne kadar sebep varsa hepsini elinizin tersiyle bir kenara itiyorsunuz. Sadece ve sadece alemlerin Rabbi olan Allah'a yöneliyorsunuz. İki, Haç yapmak Müslüman kadına ümmet olma şuurunu, ümmet olma şuurunu kazandırır. İslam'dan sonra, İslam nimetinden sonra Allah'ın müminlere bahşetmiş olduğu en büyük nimet müminler için ümmet olma, ümmet olmaktır. Ve bu ümmet olmanın manası da şudur. Beyaz, siyah, kızıl fark etmez. Rengi, ırkı, milleti ne olursa olsun hepimizin Allah'a kulluk eden tek bir ümmet olduğumuzun bilincinde olmaktır. Hacca gittiniz diyelim. Hacca gittiğiniz gibi Size ilk hissettiğiniz şey siz bir ümmetin bir parçasısınız. Her renkten, her ırktan, her kültürden farklı farklı insanla aynı anda aynı eylemleri yapıyor, aynı anda aynı sözü söylüyorsunuz. Yani normalde belki bir insanın beraber aynı sofraya oturup yemek yemeyeceği veya aynı evi asla paylaşmayacağı kültür farkından ötürü aynı evi asla paylaşmayacağı veya asla bir bayanın bir erkeğin evlenmeyeceği kültür farkından ötürü insanla yan yana geliyorsunuz. Aynı şeyi söylüyorsunuz. لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ diyorsunuz. Aynı fiili yapıyorsunuz. Beraber tavaf ediyorsunuz. Beraber şeytan taşlıyorsunuz. Beraber Arafat'tan aşağıya doğru iniyorsunuz. Beraber Arafat'ta vakfe yapıyorsunuz. Bunlar hepsi nedir? Size bir ümmet olduğunuzu, asıl gücünüzü, asıl potansiyelinizi hatırlatmaktır. Sonra aslında haç Müslüman bir kadına da, Müslüman bir erkeğe de mahşeri Allah azze ve celle küçük bir mahşer mahşer yaşatır orada. Mahşer nedir? İnsanların kabirlerinden diriltildikten sonra ölümden sonra insanların bir meydanda Allah'a hesap vermek için toplanmasıdır. Mahşer zaten mecm'a demektir. İnsanları toplayan alan demektir. Haç öyle bir vazife görür ki biraz yüksek bir yere çıkıp haç yapan insanlara genel olarak baktığınız zaman ve kıyametle ilgili ayetleri de okumuşsanız, biliyorsanız eğer Zann ederseniz ki sura üflenmiş, sura üflenmek derle bek sözüdür ve insanlar da sura üflenmiş gibi bir yerden akın akın belli bir noktaya doğru gidiyorlar. Bir noktada toplanmaya çalışıyorlar ve bir merkezin etrafında insanlar dönmeye çalışıyorlar size. Tabiri caizse mahşerin mahşerin provasını Allah azze ve celle yaptırıyor. Küçük bir mahşer yaşamış oluyorsunuz ve hani toplumda da bu vardır. Toplum her ne kadar idrak etmeden bunu böyle öylesine söylese de haçtan öncesi ve sonrası diye bir ayrım vardır insanların hayatında. Yani içi boşaltılmıştır bunun ama hala insanlarda bu vardır. Ne demektir haçtan öncesi sonrası? Mesela bir düğün oldu diyelim, çalgılı bir düğün oldu. Bir akrabanızı aradınız dediniz ki bizim oğlanı evlendiriyoruz, sen de gel, size şöyle özür beyan eder. Der ki ben hac'a gittim ya, yani hani artık hac'a gittikten sonra bir insanın çalgılı düğünlere katılması doğru değildir der. Hacca gittikten sonra insanlar beş vakit namazı camide kılmak için özen göstermeye özen göstermeye başlarlar. Hacca gittikten sonra insanlar sakal bırakırlar. Hacca gittikten sonra sonra sonra niye bu böyledir? Çünkü psikolojik olarak Allah Azze ve Celle oraya öyle bir şey yerleştirmiştir ki manevi bir şey oraya giden insan değişmek zorunda olduğunu hisseder. Yani orada öyle bir güç öyle bir değiştirme etkisi vardır ki oraya varan insan ben değişmeliyim der. Bundan sonrasıyla bundan öncesi bir olmaz. Çok duymuşsunuzdur eminim. Hacca gittikten sonra sigarayı bırakan insanlar vardır. Aslında hacca gittikten sonra olması gereken değişim bu zikrettiklerimizle beraber asıl değişim nedir? Asıl değişim insanın yeni bir ruh kazanmasıdır. İnsanın yenilenmesidir. Basit şeylere takılmamasıdır. Akidesinde, amelinde, ahlakında Allah'ın ve Rasulünün razı olduğu bir, bir şekle bürünmesidir insanın. Olması gereken asıl değişiklik budur. Ama şeytan insanları ne yaptı? Büyük değişiklikten, büyük değişimden alıkoydu. Küçük bir takım şeylerle insanları meşgul, meşgul etmeye başladı. Ve insanlar da değişimlerini küçük bir sahada yaşadılar. Ama Müslüman bir kadın şuuruna vararak, hissederek e, haç farizasını yerine getirdiği zaman muhakkak ki onun haçtan önceki hali ile haçtan sonraki hali birbirinden tamamen farklı olacaktır. Peki, şimdi... E, hac ile alakalı olarak ben şunu söyleyeyim size. Daha iyi konu anlaşılsın e, bununla alakalı. Haccın insanlar üzerindeki etkisini Müslümanlardan daha ziyade kafirler fark etmişlerdir. Haccın Müslümanlar üzerindeki etkisini Müslümanlardan ziyade kafirler fark etmişlerdir. Aramızda hac ya da umre vazifesini icra eden kimse var mı? tamam. Şimdi bir gün yapmayanlara da Allah azze ve celle nasip etsin yani ya haç nasip etsin ya da umre, umre nasip etsin Allah azze ve celle. Oraya gittiğiniz zaman şunu göreceksiniz haç veya umre katıldığınız zaman Kabe'nin etrafı Öyle bir hale getirilmiştir ki Oraya giden bir insan Washington'a gitmiş gibi Hong Kong'a gitmiş gibi Taksim'e gitmiş gibi hissediyor kendisini Yani Şurası Allah'ın evi Kabe'dir. Şöyle düşünün. Çekim merkezi olan, insanları çeken ve dünyanın merkezi olan yer burasıdır. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. E, fiziğe ve coğrafyaya göre dünyanın merkezi neresidir? Dünyanın merkezi Kabe'dir. Kabe bütün dünyaya eşit mesafededir. Allah Azze ve Celle onu dünyanın tam ortasına yerleştirmiştir. Batılılar bundan haz etmediklerinden dolayı kendilerini dünyanın merkezi olarak isimlendirip bizi de Orta Doğu, işte Kuzey Batı kendilerine göre dünyayı konumlandırmışlardır. İngiltere ve Avrupa'ya göre dünyayı konumlandırmışlardır. Ama hakikat bu değildir. Hakikat dünyanın merkezi Kabe'dir ve bütün dünya Kabe'ye göre Kabe'ye göre şekillenmelidir. Haccın insanlar üzerindeki etkisini görünce ne yaptılar? Önce tutular fiziki olarak oraları değiştirdiler. Yani oranın çevresinde işte büyük büyük e, alışveriş merkezleri, büyük büyük oteller Büyük büyük saraylar Kabe'yi böyle kuşatmış vaziyettedirler. Yani Kabe'ye girmeden önce Allah sizi Kabe'ye niye çağırıyordu? Bütün o dünyalık alışkanlıklarınızdan ve dünyalık zevklerinizden arınmanız için. Ama siz o mıntıkaya girmeden önce dünyayı size hatırlatacak bütün o çirkinlikleri görüyorsunuz. İçeri girdiniz diyelim, etkilendiniz, kendinizde bir değişim hissettiniz. Kapıdan dışarıya çıkar çıkmaz tekrar o kötülüklere maruz kalıp tekrar o etki sizin hayatınızdan gidiyor. Bugün dünya e, Suudi Arabistan yaklaşık olarak 5 milyon veya da 4-5 milyon hacı kabul ediyor her sene. Peki soru e, gerçekten hac 4 veya 5 milyon insanı kaldıracak bir yer midir? Hayır. Emin olun 100 milyon insanı da kaldırır hac. Niye peki bu 5 milyon? Daha fazla para kazanabilirler, daha fazla ticaret yapabilirler. Bu kısıtlama Sudilerin yaptığı bir şey değildir. Bu kısıtlama Sud'un iplerini elinde bulunduran Batı dünyasının yapmış olduğu bir kısıtlamadır. Çünkü daha az insanın oraya gelmesini istiyorlar. Mesela bir Mısırlı haç yapmak istediği zaman kemanistlerin Türkiye'ye yaptığı büyük darbelerden bir tanesi budur. Bir Mısırlı haç yapmak istediği zaman 400 dolara 500 dolara rahatlıkla haç yapabiliyor. Bir Endonezyalı mesela çok konuşulur Türkiye'de. İşte hep Endonezyalı gençler var orada, hep Malezyalı gençler var orada. E niye? Çünkü adam 300-400 dolara haç yapıyor. Tabii ki adam gelip hacını, umresini ifade edecek. Türkiye'de sen hacca gitmek istersen yaklaşık olarak küçük bir servet biriktirmen lazım, bir kenara koyman lazım. Yok eğer diyelim ki sen sıra beklemek istemiyorsan VIP hacılık dedikleri bir sistem var. O zaman da normal hacının verdiğinin 4 katı 5 katı para veriyorsun devlete. Sıra beklemeden siyasilerin, bürokratların, iş adamlarının yaptığı gibi sıra beklemeden hacca gidiyorsun. Niye bu kadar pahalı hacca gitmek? Niye bir sıra bekliyoruz adını yazdıran 10 sene sıra beklemek zorunda kalıyor. İnsanlar hac yapmasınlar diye, hacca gitmesinler diye. Haccın insanlar üzerindeki dönüştürücü etkisini fark ettiklerinde olur ya, bir gün İslam ümmeti tekrar hac vesilesiyle dirilir. Yani Allah İbrahim'in eliyle nasıl insanları hacla tevhide davet ettiği, nasıl peygamberin eliyle orayı inşa ettiği, putları yıktı. Orası insanları bir uyandırma merkezi haline geldi. Olur ya bir gün tekrardan ümmet burada e, dirilir korkusuyla. Ümmet dirilmesin diye ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Ve bu ümmetin başına en büyük bela olan Suud ailesini de bütün pisliklerine, bütün kötülüklerine, bütün hırsızlıklarına rağmen batı dünyası onlardan razıdır. Ve yıllarca yani uzun yıllardır, yüz seneden fazladır oranın yönetimini bir ailenin eline vermişlerdir. Bir aile oranın yönetimini elinde elinde bulunduruyor. Yani ümmet tekrardan dirilecekse, Müslüman kadın da ümmetin bir parçası olarak, haccın ne anlam ifade ettiğini ve haccın tekrar eski asli hüviyetine döndürülmesi gerektiğini e, toplum arasında konuşmak gerekiyor. Kabe bugün işgal altındadır. Kudüs'ün işgalinden daha büyük bir işgaldir. Ve ümmeti Kudüs'ün işgaliyle meşgul edenler, Kabe'nin işgalini unutturmak için Kudüs'ün işgalini gündemde tutuyorlar. Yani bugün dikkat ederseniz, dünyanın her yerinde, bir mesele vardır, onu konuşmak serbesttir. Kudüs işgal altındadır. Yahudiler Müslümanlara ediyorlar İşte Yahudi, Yahudiler Mescidi Aksa'yı, insanları Mescidi Aksa'ya girmekten engelliyorlar. Niye? Çünkü gidip oradaki Filistinlilere yardım etmek istesen de, böyle bir imkan yoktur. Yani gideyim ben Filistin'e yerleşeyim, oradaki Müslümanlara yardım edeyim desen, böyle bir imkan yok. Niye? Niye? Birinci, kendini kullanılmaya müsait hale getirmiş, Dinler arası diyaloga inanan dinini demokrasiye kurban etmiş. Hamas'a vermişler zaten orayı. İstesen de gidemiyorsun oraya. Yeni bir cemaat oluşturmak istesen orada, Hamas işte 2009 muydu 7 yılında olduğu gibi Cuma hutbesinde mescidi bastı. Oranın imamını hutbedeyken öldürdü. Camiinin içerisinde onlarca insanı katletti. Hamas asla müsaade etmiyor orada yeni bir İslami yapılanma ortaya çıksın. E, İsrail zaten dışarıdan gelen insanlara e, insanlara müdahale ediyor. Konuş konuşabildiğin kadar. Asıl mesele nedir? İsrail mallarını boykot edelim ama asıl boykot edilmesi gerekenleri unutalım. İsrail'in işgalini konuşalım ama asıl işgal edilmiş olan yerleri unutalım. Müslümanların asıl gündem etmesi gereken mesele Kabe'nin işgalidir. Kudüs'ün işgali değil, Kabe'nin işgalidir. Bizim için elbette ki Yahudiler necis bir millettir. Elbette ki Yahudiler Orta Doğu'nun bağrından sökülüp atılmalıdır. Bu ayrı bir konudur. Ama Müslümanların öncelikleri eğer masaya yatırılacaksa Kabe'nin işgali Kudüs'ün işgalinden daha büyük bir meseledir. Ve Kudüs'ün e, fayda vermeyen işgaliyle ilgili yapılan konuşmalar Hamas'ın hainlikleri ve e, tavizleri ve hainlikleri İsrail'in orada kurmuş olduğu düzen bağırıyorlar, çağırıyorlar, kendilerini rahatlatıyorlar ama ortaya bir sonuç ne mazlum Filistinlilerin yarasına merhem olabiliyorlar ne esir Kudüs'ü esaretten kurtarabiliyorlar, hiçbir şey hiçbir şey yapamıyorlar. Ama asıl olanı unutturabiliyorlar. E suni bir gündem oluşturuyorlar İslam mümmeti için. Onun için hac, Kabe hem Müslüman kadın için hem de Müslüman erkek için e, önemlidir diyebiliriz. Evet. İkincisi, Müslüman kadın umreye gider demiş müellif. Müslüman kadın umreye gider. Şimdi hac e, eskiden böyle bir fark yoktu da bu farkı şimdi söyleyebiliyoruz. Eskiden hacca gitmekle umraya gitmek aynı şeylerdi yani masrafı yolu hepsi aynıydı. Şimdi öyle değil. Şimdi hacca gitmek için zengin olmanız lazım. Umraya gidebilmeniz için orta sınıf olmanız yeterli. Öyle bir öyle bir fark getirmişler. Bu Allah'ın evini işgal edip orayı tamamen ticari olarak düşünen insanlar. Ama Müslüman kadın haç yapamıyorsa bile umre yapmak için elinden geleni ortaya koymalıdır. Umre kelime itibariyle imardan gelir. Umre. İmar etmekten imar olmaktan gelir. Bir anlamı da ziyaret etmektir. İnsanlar Allah'ın evini ziyaret ettikleri için çünkü bu bir farz değildir. Nafile olarak insanlar Allah'ın evini ziyaret ettikleri için buna nafile ziyaret anlamında umre denmiştir. Ama kelimenin kök anlamından anlıyoruz ki umre yapan insan Allah'ın evini imar ettiği gibi taatle kullukla Allah'ın evini imar ettiği gibi aynı zamanda yaptığı bu ziyaret onu da imar eder. Onun da eksikliklerini giderir. Onun da şahsiyet binasına yeni bir şeyler, yeni bir şeyler koyar. Kelimenin kök anlamı budur. Hac yapamayan bir insan mümkünse Ramazan ayında umre yapmaya gayret göstermelidir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kitabımızda da göreceğiniz bir hadis-i şerifimiz var. Aleyhissalatu vesselam e, Ummu Sinan binti el-Ensariye adındaki bayan sahabeye niçin haç yapmadığını sordu. Seni haç yapmaktan alıkoyan nedir dedi. O da ey Allah'ın Resulü bizim iki tane devemiz var. Bir tanesiyle kocam hacca çıktı Ebu Sinan. Bir tanesiyle de biz tarlamızı suluyoruz. Bağımızı, bahçemizi onunla yani onunla çift sürüyoruz dedi. Aleyhissalatu vesselam dedi ki öyleyse Ramazan ayında umre yap. Ramazan ayında yapılan umre hacc'a bedeldir. Bir rivayette Ramazan ayında yapılan umre benimle beraber yapılmış olan bir hacc'a bedeldir dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Yani imkanı olmayanlar kendilerini umre nimetinden mahrum bırakmamaladırlar diyelim. Hac ve Umre, iki ibadet olarak Müslüman kadının Allah'ın dini uğruna verdiği cihattır aynı zamanda. Haç ve Umre, iki ibadet olarak Müslüman kadının Allah'ın dini uğruna verdiği cihattır aynı zamanda. İmam Bukhari'nin rivayet ettiğine göre, kitabınızda da var. Ayşe annemiz Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Bir rivayette dedi ki kitabınızda olduğu gibi, sizinle beraber gazaya çıkıp cihad etmeyelim ya Allah Resulü. Fakat bir rivayette dedi ki biz cihadın en faziletli amellerden biri olduğunu görüyoruz ve biz cihad etmek istiyoruz dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de dedi ki sizin cihadınız içerisinde kital olmayan cihattır. O da haccı mebrurdur. Yani Allah tarafından kabul görmüş olan bir haçtır dedi. Niçin e, hacca cihat denmiş. Hacca cihat denmesinin sebebi nedir? Çünkü hac İslam'daki en meşakkatli amellerden bir tanesidir. Bundan ötürü Allah onu ömürde bir defa farz kılmıştır. O kadar faziletine, ecrine, Allah'ın sevdiği bir şiar olmasına rağmen kullarına olan merhametinden Allah onu ömürde bir defa farz kılmıştır. Niçin peki? Çünkü hac çok meşakkatlidir. Çok meşakkatli olduğu için cihat Yapan insanın harcadığı efor, harcadığı meşakkat gibi veya uğradığı meşakkat gibi hac yapan insan da meşakkate uğrar. Bundan ötürü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kadınlar cihad etmek istiyorlarsa kadınlara cihad olarak hacın yolunu göstermiştir. Eğer buna imkanı ve gücü olmayan var ise o zaman da umre, umre yapabilir. Dedi ki müellif Rabbinin emrine itaatkardır. Müslüman kadın Rabbinin emrine itaatkardır. Şimdi bu konuya biz e, giriş yaparken daha önce de hatırlattığımız bir hakikati tekrardan hatırlatalım. aslı olan İslam'da Müslüman kadın ile Müslüman erkek arasında bir fark olmadığıdır. Allah'ın indirdiği bütün hükümler Müslüman erkeği kapsadığı gibi aynı zamanda Müslüman kadını da Müslüman kadını da kapsamaktadır. Yani Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de İnsanın yaratılış gayesini anlatırken dedi ya: "Ve ma halaktul cinne ve'l insa Ben insanları ve cinleri sadece bana ibadet etsinler diye yarattım. İnsan lafzının içerisine kadın da dahildir, erkek de dahildir. Kadının da erkeğin de asli vazifesi Rabbine kulluk yapmak, Rabbinin emirlerine itaat edip onun yasaklarından kaçınmaktır. Allah azze ve celle insanlığa hitap ederken ya eyuhennasuğbudu Rabbekum, ey insanlar, Rabbiniz olan Allah'a kulluk yapınız dediğinde bu insanlar lafzına erkekler de dahildir, insanlar lafzına kadınlar da kadınlar da aynı şekilde dahildir. Asli vazifemiz ablalar, kadın olarak, erkek olarak alemlerin Rabbi olan Allah'a kulluk yapmak, alemlerin Rabbi olan Allah'a boyun eğmektir. Şimdi biliyorsunuz. Allah Azze ve Celle'nin dini tevhiddir. Şeytanın dini, tağutların dini ise şirktir. Tevhid nedir? Şirk nedir? Tevhid sürekli birleştirmektir. Yani her şeyi, herkesi, her sözü, her ameli, her cinsiyeti Allah'a kullukta birleştirmenin, teklemenin adı tevhiddir. Şirk nedir? Bölmektir, parçalamaktır. Allah'a ait olanı başkasına vermektir. Kulların vazifelerini onların arasında Onların arasında bölüştürmektir. İslam'da maalesef şirk zihniyetinin ortaya çıktığı alanlardan bir tanesi de kadınla erkeğin birbirinden ayrılmasıdır. Yani dinde layıklık dediğimiz, dinin bölünmesi, dinin parçalanması, dinde şirk dediğimiz şeylerden bir tanesi kadın ile erkeğin geleneğe kurban edilerek kadın ile erkeğin kulluk noktasında birbirlerinden ayrılmasıdır. Bizim bu zihniyete karşı yüksek sesle karşı çıkmamız lazım kadının da erkeğin de Allah'ın huzurunda bir ayrıcalığı yoktur. Mesela ben bir örnek söyleyeyim size çok ilginç benim şahit olduğum geleneğin oluşturduğu şeylerden bir tanesi evlenen bir kadın düğün yaptığı zaman işte gelin gelin olduğu zaman özel biraz daha özel hazırlanıyor kadın yani işte daha fazla süslüyorlar kıyafetine daha fazla dikkat ediyorlar saçı bozulmasın Makyajına zarar gelmesin diye kadın Allah'ın erkeğe de kadına da farz kılmış olduğu gusül, gusül ibadetini terk ediyor. Normal zamanda bunu yapıyor ama evlendiği zaman iki gün, üç gün, dört gün neyse kadın bu ibadeti terk ediyor. Kendisine sorulduğu zaman niçin bu ibadeti terk ediyorsun? Esen sen işte gelin olduğunu, e, özel durumunun olduğunu, bundan ötürü bunu terk etmek durumunda olduğunu söylüyor. Oysa Allah'ın indirdiği dinde... Kadının, elkeğin, damadın, gelinin, düğün halinin, düğün dışındaki halin hüküm konusunda bir şey yoktur. Hüküm konusunda bir ayrıcalığı yoktur. Mesela kadın birçok şer'i sorumluluklarını ev işi yaptığından ötürü kadın terk edebiliyor ve bu toplum tarafından da güzel karşılanıyor. Aa namazı unuttum. Niye? Misafir vardı, hazırlık yapıyordum. Ondan dolayı namaz kılmayı unuttum. Bu çok normal bir şey. Yani kadın ne yapacak? Zaten misafiri varsa, hazırlık yapıyorsa namaz kılmayı kadın... Kadın unutabilir. Böyle bir din yok kesinlikle. Böyle bir din yok. Hayat başından sonuna kadar kadın içinde, erkek içinde Allah'a kulluktur. Ve hiçbir şey Allah'a kulluktan daha önemli değildir. Hiçbir şey Allah'a kulluğun önüne, önüne alınamaz. Ne koca, ne çocuk, ne misafir, ne düğün, ne de başka bir şey kesinlikle. Kadın Rabbinin emrine itaat eden, Rabbine kul olan bir varlıktır. Ben insanları ve cinleri bana kulluk etsinler diye yarattım ayetinin kapsamında olan varlıklardan bir tanesi de kadındır. İkincisi ise bu kadınla erkeği birbirinden ayırma dediğim gibi bu geleneğin problemidir. Yani gelenek dünyevi işlerde kadınla erkeğin alanları birbirinden farklı olunca din konusunda da kadınla erkeğin birbirinden farklı olduğunu düşündü. Hatta bir gün aleyhissalatu vesselam gusülle ilgili bir hüküm anlatırken Ümmü Süleyman, e, sahabe kadınlarından Ümmü Süleym peygamberimize sordu. Kadın da kadın içinde geçerli midir bu ey Allah'ın Resulü dedi. Yani Allah Resulü bir hüküm zikrediyor. Normalde hüküm konusunda kadınla erkeğin eşit olması lazım. Ama Ümmü Süleym sordu. Kadınlar da ey Allah'ın Resulü dedi. Bu hükme dahil midirler? Peygamberimiz dedi ki -nisa u -rical. Kadınlar ahkam konusunda erkeklerin ikiz kardeşleridirler. Yani herhangi bir hüküm semadan indirilmişse Allah Teala kadın ile erkeği birbirinden ayırıcı özel bir hüküm indirmemişse o hüküm hem kadın için geçerlidir hem de aynı zamanda erkek için erkek için geçerlidir. Hatta bu konuda sahabe kadınlarının ciddi anlamda hassas olduklarını görüyoruz. Mesela burada bize vermiş olduğu bir ayet-i kerime var. Ali İmran suresi 195. ayet-i kerime. Sayfa 49'da bize verdiği bu ayet-i kerime var. Şimdi bu ayet-i nuzul sebebi aynı zamanda yukarıdaki ayet yani Ahzab suresi 35. ayet-i kerime Nahl suresi 97. Üçü üçün de bu dediğim zikredilmiş bu nuzul sebebi. Ümmü Seleme annemiz kadınların e, elçisi olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geliyor ve bir şikayetini dillendiriyor. Ey Allah'ın Resulü diyor biz kadınlar topluluğu hep erkekler hakkında ayetler indiğini görüyoruz. Şimdi Arap lugatında şöyle bir kaide var. Bütün toplumu kastetti ede, ediyorsanız eğer bir hükümde müzekker zamiri kullanırsınız. Eğer kadını ayırmak istiyorsanız müennes zamiri kullanırsınız. Türkçede müzekker müennes diye bir şey yoktur. Yani erkek için kadın için de aynı fiil kalıbı kullanılır, aynı isim kullanılır. Ama Arapça'da öyle değildir. İster fiil olsun, ister isim olsun, isme bitişen zamirler olsun. Kadın ile erkek İngilizce'de olduğu gibi Arapça'da birbirinden farklıdır. Fakat kural şudur. Herkesi kapsamak istiyorsanız erkek zamiri kullanıyorsunuz, kadın için özel kullanıyorsunuz. Kadınlar hep işte iman eden erkekler, işte hicret eden hep erkek şigası kullanılıyor çünkü. işte cihad eden erkekler, namaz kılan erkekler, zekat veren erkekler bu durumdan rahatsız oluyorlar. Hep kadınlara mı ey Allah'ın, erkeklere mi ey Allah'ın Resulü diyorlar. Bu minvalde bir şikayet iletiyorlar Allah Resulüne. Allah Azze ve Celle de bu ayet-i kerimeleri indiriyor. Yani İman eden erkekler, iman eden kadınlar. Müslüman olan erkekler, Müslüman olan kadınlar. Allah'a boyun eğerek e, itaat eden erkekler, itaat eden kadınlar. ile ahirî önünüzde duruyor ayet-i kerimeler. Allah bunlara mükafatlarını vereceğini, bunları affedeceğini, bunların ecrinden hiçbir şey eksiltmeyeceğini, zayi etmeyeceğine dair onlara söz, e, söz veriyor. Demek ki biz buradan neyi anlıyoruz? Müslüman kadın eğer onu... Allah'a kullukta erkekten ayıran bir durum, bir tutum görüyorsa buna müdahale etmesi lazım. Ben de Allah'a kulum, ben de kıyamet gününde Allah'a hesap vereceğim demesi lazım. Ve bununla ilgili de bir çaba içerisinde olması lazım. Sonra müellif bize bazı örnekler verdi. Yani sahabe kadınları nasıl Allah'a itaat konusunda hassastılar, Allah'ın emirlerine boyun eğme konusunda nasıl acele davranırlardı bize bununla alakalı Örnekler verdi. Aslında bu örnekleri vermeseydi bile müellif bizim kitabımız başından sonuna zaten bu başlığı bu başlığı anlatan örneklerle doludur. Yani biz diyelim ki bir sonraki dersimizde e, kadının örtüsüyle ilgili meseleyi anlatmaya başladık. Göreceğiz ki örtü ayetleri indiğinde kadınlar Allah'ın emrine itaat etmek için öyle ilginç şeyler yapmışlar ki parası olmayan yeni bir örtü almak için elbisesini parçalamış. Çarşının açılmasına vakit olan Sabah namazında onlara hüküm bildirilmiş. Öğlen vaktini beklemeden tutmuş eteğini parçalamış. Başına boynuna dolamış. Gören kimse yok. Tanıyan kimse yok. Gaye Allah'ın emrine itaat etmek, Allah'ın emrine icabet etmektir. Yani müellif bize hiçbir örnek vermeseydi bile bizim kitabımız başından sonuna kadar Müslüman kadınlar rabblerinin emrine nasıl itaat ettiler asr-ı saadette bunun örnekleriyle doludur. Ama bize bazı örnekler de verdi. Biz de onlar üzerinde duralım. Birinci örnek... Müellif'in anlattığı Khavle radıyallahu anh'ın e, hadisesidir. Khavle sahabelerden bir tanesiyle ev, evli Evs İbni Sabit adındaki bir sahabe ile evlidir. Khavle radıyallahu anh'a bu mücadele suresinin ilk ayetleri de onunla kocası hakkında indirilmiştir. E, ve onların sayesinde biz zihar denen, e, İslam fıkıhta zihar denen şeyin hükmünü kefaretini, nasıl geri dönüşün olduğunu bu iki sahabe hakkında biliyoruz. konuşudur. şudur. Havle diyor ki benim kocam biraz huysuz, asi bir insan idi. Bir gün ben onunla bir meseleden ötürü tartışınca bana dedi ki sen bana anamın sırtı gibi olasın. Bir erkek eğer hanımına kendisine haram olan birine benzetirse onu buna zahar deniyor. Anam gibi olasın, bacım gibi olasın gibi bir şey derse bu erkekle bu kadın birbirlerine haramdırlar. Ta ki erkek zahar kefareti denilen, işte ayet-i kerimede anlatılan o kefareti ödeyinceye kadar da bir daha karısına dokunamaz kesinlikle. Ona haramdır. Evs hanımına bunu söylüyor. Sonra evden çıkıyor. Kavminin oturduğu bir işte park gibi, böyle bir oturma alanı gibi bir yere gidiyor. Onlarla biraz sohbet ettikten sonra tekrar evine geri dönüyor bu sahabi ve hanımıyla hanımına yakınlaşmak istiyor. O da diyor ki Allah'a yemin olsun ki sen bana o sözü söyledikten sonra Allah bizim hakkımızda hüküm verinceye kadar benimle senin aranda kadın koca münasebeti bitmiştir diyor. Tabi kocası ona biraz kaba kuvvet kullanıyor. Yani onun bu tutumuna, tutumundan hoşlanmayınca ona kaba kuvvet kullanıyor. Kavle radiyallahu anha diyor ki ben de genç bir kadının yaşlı bir erkeği alt edeceği gibi onu üzerimden attım diyor. Çünkü kocası çok yaşlı kendisi de henüz genç bir bayan kocasını üzerinden atmış ve Allah Rasûlü'ne gelmiş. Ey Allah'ın Rasûlü, kocam bana böyle böyle söyledi. E bu konuda Allah'ın bizim hakkımızdaki hükmü nedir diyor Havle radıyallahu anh. Niçin? Çünkü Havle biliyor ki kocasının söylediği sözü duvarın gerisinden kimse duymasa bile alemlerin Rabbi olan Allah onların seslerini işitmiştir. Allah onların arasındaki bu meseleye vakıftır. İnsanların bilip bilmemesi önemli değildir. Onun için Allah'ın razı olmayacağı bir şey yapmaktan kavle imtina ediyor ve Allah Rasûlü'ne geliyor. Allah Rasûlü ona kocası hakkında yumuşak davranmasını ve Allah'tan korkmasını tavsiye ettikten sonra Allah'ın indirdiği Mücadele Suresi'ndeki ayetleri ayetleri okuyor. Ve zahar demiş olduğumuz hüküm de açığa, açığa çıkmış oluyor. Böyle bir fiil yapan bir adam köle azat edecek yoksa 60 gün peş peşe oruç tutacak onu da bulamıyor ise eğer, 60 tane fakiri doyuracak ki sözüyle kendisine haram kıldığı kadını tekrar kendisine helal kılabilsin. Burada asıl bizi ilgilendiren konu neredir ablalar? Khavle radıyallahu anh'ın kıssasında en önemli mesele şurasıdır. Evin içinde ve insanların duymadığı yerde yaşadıkları İslam şeriatına aykırı bir durumu aman kocamla aram bozulmasın, aman boşanırız, ortada kalırım, hiç böyle bir kaygıya kapılmadan burada Allah'ın razı olmadığı bir durum var ve Allah'ın hükmünü öğrenmek zorundayız. Yani öyle şeyler bazen işitebiliyoruz ki kadınla koca kavga etmişler, boşan işte boşanma noktasına gelmişler veya boşanmışlar, birbirlerini işte ikisinin ailesinden bir hakem gidip Allah'ın emrettiği gibi onları dinlerken bakıyorsun adam on defa on beş defa karısını boşamış belki bugüne kadar ama Kadın da erkek de sıf yuvaları dağılmasın diye. Bunun hükmünü biliyor olmalarına rağmen şeytanın fısıltılarıyla kendilerini kandırmışlar ve hayatlarına devam etmişler. Ama Allah'a hakıyla iman eden kadının böyle bir korkusu yoktur. Onun tek derdi Allah'ı razı etmek. Allah'ın razı olacağı şeyi yapmaktır. Kavle radiyallahu anh'a da bunu yapıyor. Bize vermiş olduğu ikinci örnek ise Zeynep binti Cahş'ın kısasıdır. Zeynep binti Cahş. Zeynep binti Cahş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin akrabasıdır. Aynı zamanda Kureyş'in en şerefli ailelerinden birinin kızıdır ve en zengin ailelerinden birinin kızıdır. Yani o dönemde bir kadın hem zenginse, hem güzelse, hem de nesep sahibiyse, soylu bir ailenin kızıysa eğer, o kadınla öyle herkes evlenemezdi. Aynı onun gibi zengin, soylu, nesep sahibi biri ancak onunla evlenebilirdi. Allah Resulü aslında Allah'ın murad ettiği, planladığı bir ahkamdan ötürü Allah Zeyd İbni Harise ile Zeynep'in evlenmesini istedi. Allah Zeyd İbni Harise ile Zeyneb'in evlenmesini istedi. Bu Allah'ın muradıydı. Peygamber sadece bunu tatbik etti. Şimdi Zeyd İbni Harise Kureşli değil, köle olarak dışarıdan getirilmiş. Allah Resulü onu kendisine köle edilmiş. Sonra azat etmiş. Allah Resulü'nün azatlık kölesi. Zeynep binti Cahşah dedi ki, ben senin için Zeyd ibn Harise'ye razı oldum dedi. O da eğer Allah Resulü benim için Zeyd'e razı olmuş ise, ben de onun için Zeyd'e razı oldum dedi. Kendim için Zeyd'e razı oldum dedi ve Zeyd ile evlendi. Bu neyin karşılığıdır? وَمَا mu'minin, لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَدَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ يَكُونَ Allah ve Rasûlü bir konuda hüküm verdiği zaman mümin erkeklerin ve mümin kadınların bir seçim hakkı yoktur buyuruyor Allah Çünkü onlar bilirler ki Allah da Rasûlü de bu ümmet için ancak en hayırlı olanını, bu ümmete en faydalı olanını ister. Ne Allah ne de Rasulü insanlara zulmetmek, insanlara zarar vermek istemezler. Zeynep radıyallahu Allahu dedi ki madem Allah diyor lisani halile bunu söyledi in tutiğu hu tehtedu eğer Rasule itaat ederseniz doğru yolu bulursunuz hidayeti bulursunuz madem ki Allah diyor ki ve tehr Rasule fakat ata Allah kim Rasule itaat ederse şüphesiz ki o Allah'a itaat etmiştir buyuruyor ben dedi o zaman bütün var olan toplumsal kaideleri kuralları ayağımın altına alıyorum bugüne kadar alışılmış olan ben Zeyd ile evleniyorum. Evleniyorum dedi. Ve Zeyd ibni Harise ile evlendi. Allah'ın ve Resul'ün emrine itaat ederek. Sonra Zeynep annemiz böyle bir fedakarlık yapınca Allah ne yaptı peki? Allah'ın muradı neydi azze vecel? Aslında Allah Mekke toplumunda veya Arap toplumunda var olan bir hükmü yıkmak istiyordu. O da şuydu. Ama çok köklü bir hükümdü bu. İnsanlar Evlatlık edindikleri zaman onu kendi öz evlatları gibi kabul ediyorlardı. Ve onun öz evlatlarının hanımıyla da evlenmiyorlardı. Kendi hanımları rahatlıkla o evlatlıklarının yanına çıkıyordu. Kendi kızları o evlatlıklarıyla evlenmiyordu. Oysa İslam'da böyle bir şey yoktur. Çünkü İslam'da akrabalık iki şekilde oluşur. Ya birine, biriyle aranda nesep bağı vardır. Aynı batından, aynı karından geliyorsunuzdur. Ya da aranızda süt bağı vardır. Bu ikisi insanları... Manevi olarak şey yapar, akraba kılar ama evlat aldığınız bir adam size akraba olmaz. Mesela bir çocuk kendi annesine kötü gözle bakamaz, fıtrat buna aykırıdır. Bir erkek kendi kız kardeşine kötü gözle bakamaz, fıtrat buna fıtrat buna aykırıdır ama evlatlık böyle değildir. Çünkü onda kendi annesine, kendi kardeşine farklı bir gözle bakmasını gerektiren ne aynı batından gelme, aynı kökten, aynı genden gelme vardır. Ne de aynı sütten gelme vardır. E Allah bunu kaldırmak istiyor. E Birçok evde evlatlık var. Yani bunu kaldırmak çok zor. Allah ne yaptı? Zeyt ile Zeynep'in evlenmesini murad etti. Onlar evlendikten sonra Zeyt ile kanımı boşanınca kavga edince anlaşamayınca Allah Resulüne dedi ki ben Zeynep'le seni nikahladım. Yani Resul'e de bir seçim hakkı bırakmadı Allah. Hatta Zeynep annemiz daha sonra Peygamber'in diğer kadınlarına karşı hani böyle övünürken. Onlara derdi ki sizi velileriniz nikahladılar. Beni ise yedi kat göğünün üzerinde Allah peygamberiyle nikahladı derdi. Yani aralarında bir nikah akdi de kıyılmamıştır. Çünkü Allah o ikisinin nikahını kendisi kendi katında kıymıştır. Zeynep'in bu fedakarlığı ona ne olarak geri döndü? Allah Resulüne eş olarak geri döndü. Yani o bir fedakarlık yaptı. Kendi nesebinden fedakarlıkta bulundu. Allah da onu kendi peygamberine hanım yaparak onun bu davranışını mükafatlandırmış oldu. Yine mesela Müslüman kadının Rabbine itaati onun emirlerine boyun eğmesiyle alakalı olarak bizim bir önceki haç ve umre başlığı altında anlattığımız örneği de buraya yine alabilirsiniz. Yani Ayşe annemizin kadınların temsilcisi olarak peygamberimize cihat en faziletli amellerden iken biz neden cihat etmiyoruz? Niçin biz de Allah'ın bu emrine icabet etmiyoruz? Sen Mescitten e, ilan ettiriyorsun. Hayyalel cihad diyorsun. Haydi cihada ey Müslümanlar diyorsun. Biz de Müslümanız, biz de müminiz. Ama biz evimizde oturuyoruz, biz bu cihada katılamıyoruz. Peygamberimiz onlara dedi ki sizin cihadınız haçtır, haçtır dedi. Müslüman kadın kendisini bu konuda Allah'ın ona verdiği değerin farkında olmalıdır. En büyük şeref nedir? Biri size sorsa bir kadın olarak, bir bayan olarak. En büyük şeref nedir dese, hiç ikilemeden şunu diyebilmelisiniz. En büyük şeref Allah'a köleliktir. En büyük şeref Allah'a kul olmaktır. En büyük şeref Allah'ın karşısında, Allah karşısında boyun eğmektir diyeceksiniz. Allah Müslüman kadına böyle bir şeref vermiş. Onu kendisine kul tayin etmiş. Abd tayin etmiş. Madem öyle, o da bunun farkında olmalıdır. Allah'a kulluk yapabileceği alanlarda mutlaka ama mutlaka Allah'a kulluk yapmalıdır. Hatırlarsanız, biz kitabımızı okurken ilk konumuz şuydu. Mü'min kadın şuurludur diye bir başlık görmüştük. Orada Ömer radıyallahu anh döneminde süte su karıştırmamak için direnen ve annesi kendisine niye süte su karıştırmıyorsun? Çünkü Ömer onu yasakladı. E Ömer bizi görmüyor ki dediğinde, Ömer belki bizi görmüyor ama Allah bizi görüyor. Ben insanların içinde Ömer'e itaat edip, insanların görmediği yerde Ömer'e isyan edecek değilim e, demesi. Nereden geliyor bu kadının bu sözü söylemesi? Allah'a olan kulluğundan geliyor. Çünkü Allah'a hakkıyla kul olan insan, diğer insanların da haklarını yerine getirebilir. Bir adam Allah'ın hakkını çiğniyorsa, o adamın insanların hakkına riayet etmesi mümkün değildir. Yani o kızı, o şuura ulaştıran şey, biraz önce söylediğim o şereftir. Allah'a kul olmanın şerefini kendisinde hissetmesiyle alakalı bir durumdur. Bu konuda Müslüman kadına çok fazla vazife düşüyor. Ama dediğim gibi maalesef daha önceki derslerimizde de anlatmıştık hatırlarsanız. Özellikle birileri Müslüman kadını vazifelerini, sorumluluklarını sürekli daraltıyor onun önünde. Sen nesin ey kadın? Yemek yapacaksın. Sen nesin ey kadın? Ev temizleyeceksin. Sen nesin ey kadın? Kocanı memnun edeceksin. Sen nesin ey kadın? İşte babanın evindeysen babanın memnun edeceksin. Kadına çizilen alan, onun hakkıyla ve kamil olarak Allah'a kulluk yapmasına engel olan dar bir alandır. Elbette kadın kocasını da memnun ederek Allah'a kulluk eder. Çocuklarına bakarak da Allah'a kulluk eder. Yemek yaparak da Allah'a kulluk eder. Bu ayrı bir konudur. Lakin sadece kadının kulluğu bundan, bundan ibaret değildir. Kadının... Allah Resulü döneminde ulaştığı noktayı anlamamız açısından bir örnek anlatayım size. İmam Müslüm bunu naklediyor. Ee, Allah Resulü cuma namazını kıldıktan sonra Ebubekir ve Ömer radıyallahu anhı da yanına alır. Bazı insanları ziyaret ederdi. Bu muhtat olarak Allah Resulü'nün ziyaret ettiği evlerden bir tanesi de Ümmü Eymen annemizin eviydi. Ee, Allah Resulü vefat edince Ebu Bekir radıyallahu anh Ömer'e dedi ki gel beraber gidelim de Ümmü Eymen'i ziyaret edelim. Allah Resulü'nün ziyaret ettiği gibi. Yani bir anı olsun. Allah Resulü'nün bir sünnetini ihya etmek için oraya gittiler. Gidip oturunca şimdi Ümmü Eymen ikisini gördü. Allah Resulü'nü göremeyince başladı ağlamaya. Öyle bir ağladı ki. Ebu Bekir radıyallahu anh ona dedi ki ey kadın Allah'tan kork. Şüphesiz ki Allah'ın yanında olan Resulü için daha hayırlıdır. Yani sen Allah Rasulü'nün öldüğüne niye üzülüyorsun? Allah'ın yanına gittiği, Firdevs-i eriştiği onun için daha hayırlıdır. Ummu Eymen dedi ki onlara öyle bir cevap verdi ki Asr-ı Saadet döneminde Müslüman kadının ulaştığı noktayı bütün insanlara gösterdi. Ben tabii ki biliyorum dedi Allah'ın yanında olan peygamberi için daha hayırlıdır. Fakat ben Rasulü'nün ölmesiyle beraber semadan gelen haberin kesilmesine ağlıyorum dedi. Yani benim derdim Allah Rasulün ölmüş olması değil. ''Benim derdim vahiy kesildi. Allah Resulü varken biz Allah'ın sofrasından yiyorduk. Allah Resulü varken bizimle Allah arasında canlı bir bağlantı vardı. Sabah uyandığında bize diyordu ki bugün Rabbiniz sizin hakkınızda şu şu ayetleri indirdi. Artık vahiy yok. Bizimle Allah arasında sıcak, canlı, taze bağlantı yok. Elimizdeki Kur'an-ı Kerim'i okuyacağız.'' dedi. Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anh onun bu sözünü duydukları zaman onlar da onunla beraber oturup ağlamaya başladılar. Şimdi bu, bu nedir? Bu bize neyi anlatıyor? Demek ki o dönemdeki Müslüman kadın e, Allah'a kulluk yaptığı alanın sadece evi, evin içerisindeki alan ol olmadığını anlamış, idrak etmiş. Müminlerin dertlerini kendisine dert ediniyor, ümmetin sorunlarını kendisine dert ediniyor, neyin Müslümanlar için hayırlı olup olmadığını düşünüyor, kafa yoruyor ve o kadar dertleniyor ki yeri geldiği zaman oturup bunun için ağlayabiliyor aynı zamanda Müslüman kadın. Onun için... Daha önce de bunu söylemiştim. Yeri gelmişken tekrardan hatırlatayım bunu size. Size biçilen rol, Müslüman kadına biçilen rol, ya tamamen yanlıştır toplumun biçtiği rol gibi, ya da maalesef Allah'ın rahmet ettikleri müstesna eksiktir. Yapabileceği daha fazlası varsa varken, kadın alanını daraltmaktır. Ve çok ilginç bir şey söyleyeyim size ablalar. Allah'a kulluk konusunda, Kadının alanını daraltan insanlar ortaya gerçekten bir ev kadını da çıkaramadılar. Maalesef ortaya psikolojik vaka çıkardılar. Yani kadına sen kocanın memnun et. Her gün üç öğün sofra kur. Evin tertemiz olsun. Kocan akşam eve geldiği zaman süslen püslen. Senin vazifen budur diyen insanlar. Bununla ilgili hadisler de okudular. Ayetler de okudular. Doğru bu yanlış değil. Kadının kulluk alanından bir tanesi de budur. Lakin zannettiler ki kadın böyle, kocasının arkasında duran bir Hatice olacak ya da çok güzel çocuklar yetiştiren Nusaybe binti Ka'b gibi olacak. Öyle zannettiler. Ama 10 sene geçtikten sonra temizlikle, aceyle, çamaşır suyuyla, bulaşık e, makinası, tabletiyle kafayı bozmuş olan e, psikolojik vaka bir kadın ortaya çıkardılar. Çünkü bir insan 10 sene boyunca bu kadar basit şeylerle e, meşgul olursa e, elbette o insan basitleşecektir. Kızdığı şeyler basit olacaktır, güldüğü şeyler basit olacaktır, razı olduğu şeyler basit olacaktır. Kadın bu değildir ki İslam'da. Bu sadece kadının kendisiyle Allah'a kulluk ettiği bir alandır. Erkeğin evine rızık getirirken, çalışırken rızık kazanmasının Allah'a kulluk yaptığı alanlardan sadece bir tanesi olması, olması gibi. Yani bizim önümüzde bizi cennete götüren çok fazla yol vardır. Ama ne yaptılar? Bunu daraltınca kadın da maalesef basit bir hale geldi. Mesela kadınlara bir ders anlatılacak. Allah Resulü döneminde ders anlatılırken kadın erkek ayrılıyor muydu? Ayrılıyor muydu birbirinden ayrı? Cuma hutbesi erkek de dinliyor, kadın da dinliyor. Farz namazdan sonra verilecek vaaz kadın da dinliyor, erkek de dinliyor. Ama şimdi ya abi şimdi bu dersi kadınlara anlatırsan anlamazlar. Kadınlara göre sürekli basitleştiriyor basitleştiriliyor kitaplar. Kadınların dergileri affınıza sığınıyorum. Sanki kadınlarda zihinsel engelli kadınlar bol resimli hani zihinsel engelli çocuklara kitap hazırlarken iki satır yazı yazarsın üç sayfa resim koyarsın çocuk yazıdan anlamadığından ötürü sanki kadınlarımız zihinsel engelliymiş gibi üç sayfa resim koyuyorlar iki satır da altına iki satır da yazı koyuyorlar. Böyle değil. Allah'ın ve Resulünün tanıttığı misyon yüklediği, rol biçtiği kadın böyle bir kadın değil kesinlikle. Ondan ötürü Size biçilen bu şeyi kabul etmeyin kesinlikle. Yani Allah ve Rasulü ne istiyorsa o kadarını o kadarını yerine getirin. Mesela itikaf ibadetini düşünün. Yani önümüzde inşallah Ramazan var. Bu sene yine hep beraber itikafa gideceğiz Allah izin verirse. İtikaf ibadetini düşünün. Yani ee, Allah Rasulü döneminde Bukhari ile Müslüm'ün rivayet ettiği bir hadis. Ayşe annemiz diyor ki her Ramazan'ın son 10 gününde Allah Resulü itikafa girer kadınları da itikafa girerdi. Allah Resulü vefat ettikten sonra da kadınları itikafa girmeye devam ettiler. Şimdi gelin bu bu rivayetle toplumda kadının kulluğunu eve hapseden adamların halini bir düşünün. Kadın 10 gün evini terk ediyor yahu. 10 gün boyunca kadın mescitte evini, kocasını, çocuklarını bırakıp kadın gelip mescitte kadınlara ayrılmış olan bölmede Kadın itikafa giriyor ve Allah Azze ve Celle'ye Celle kulluk yapıyor. Allah Resulü var. Kocam zaten evde yok. Ben evde tek başıma ne yapayım? Ben de gideyim onunla beraber durayım diye değil ha. Bu kadınlar Allah Resulü vefat ettikten sonra da aksatmadan her Ramazan'ın son 10 gününde müminlerle beraber itikaf ibadetini yerine, yerine getirmişlerdir. Onun için Allah'a kulluk konusunda Rabbin emirlerine itaat konusunda kadın ile erkek arasında bir fark yoktur. Ve kadın Rabbine itaat etme sıfatına sahiptir diyelim. Vahiru davana elhamdülillahi rabbil alamin.